يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ve Allah ve sallallahu aleyhi ve sellem meshra değerli kardeşler geçen hafta bildiğiniz gibi zilhicce ve kurban münasebetiyle zilhicceye ve kurbanı has konulardan bahsetmiştik. Ondan önceki sohbetlerimiz e, ilimle ilgili idi, ilmin fazileti, ilim öğrenen kimsenin fazileti, ilim öğreten kimsenin faziletiydi. Size de daha önce duyurduğum gibi, amellerin faziletli olanları, daha doğrusu amellerin faziletlerine dair bir sohbet edeceğiz demiştim. Bugün inşallah Taala Teala oraya bir giriş yapacağız. Şöyle ki, eğer amellerin faziletleri bilinirse, insan ona karşı bir böyle şevk hisseder. O amellere karşı rağbet eder. Ve kendisinde, bedeninde bir canlılık hisseder. Yani şunu yapayım diyor. Bu, bu kadar değerliymiş, şu kadar kıymetliymiş bu kadar fazileti var. Ee, cennette şu vaat ediliyor. Bu vaat ediliyor. Ondan sonra veyahut da şu kadar günah siliniyor. Şu kadar derecesi yükseltiliyor. Gibi amellerin fazileti eğer bilinirse ona karşı bir insan iştiah hisseder. Yani bir şeyin değerini hẳn hani ya. Altının değerini sarraf bilir diye. Çok önemli yani yerli yerince eğer, e, öğrenilirse değerlendirilirse o amel e, insan için bulunmaz bir fırsattir. Hemen ona karşı bir hareket yapacak, Ona karşı bir kendisinde canlılık hissedecektir. Yani bu, bu açıdan çok önemli. Yani yaptığımız amelin fazileti, değeri nedir bilmek lazım. Bu noktadan biz bu konuları işleyelim istiyoruz. İnşallah ben önce kendi mevsim adına faydalanmak sonra da <gülüyor> Hep birlikte sizin de faydalanmanızı Allah'tan ümit ediyorum. Allah Azze ve Celle beni ve sizi faydalandırsın bu hususta. Şöyle bir şey tasavvur edelim. Böyle harap olmuş bir evin içerisinde bir parça girdiniz mesela böyle üzeri oksitlenmiş, tozlanmış bir parça. Onu aldınız şöyle oksitini Ondan sonra tozlarını sildiniz. İyice şöyle elbiseyle, kağıtla, bir takım parçalarla onu, peçeteyle vesaire neyse işte onu temizlemeye çalıştınız. Temizlediniz, temizlediniz. Sonra hatta yıkadınız. Baktınız ki çok değerli bir, kıymetli bir eşya. Tarihi bir eşya veyahut e, böyle parasal değeri olan altındır, elmastır, bence. Böyle bir şey çıktı karşınıza. Ne yaparsınız onu? Ona çok önem verirsiniz. Ya hiç onu şey yapmazsınız, elinizden çıkarmazsınız, bütün yani böyle değerine rağmen, kıymetine rağmen muhafaza edersiniz veyahut da onu değerlendirirsiniz, elinizden çıkartırsınız, ondan sonra onun karşılığında da almak istediğiniz ihtiyacınızı alırsınız. Amellerin faziletli tarafları böyle işte, yani bazen insan bakıyor böyle amelin faziletini fark edemiyor. Üzerinde böyle sanki az önce anlattığım gibi birtakım tozlar var. Ondan sonra oksitler var, kapanmış. Onu böyle şöyle üzerinden açtığınız zaman, sildiğiniz zaman, çok kıymetli bir elmas. O zaman insan ona karşı bir ne yapar? İşte yak hisseder, ona değer verir. Derhal onu, onu elde etmeye çalışır. İşte biz de Allah nasip ederse inşallah o faziletli şeyleri böyle elimizi hafif şöyle sürterek, tamam mı? Hadislerin içerisinden tarama yaparak belki de şu da olabilir. Bazen oluyor bir hadis vardır. bir ameli anlatır ama orada çok önemli bir ifade vardır. Bunu bazen fark edemeyiz. Bizde de oluyor, sizde de olabilir. O kursun, o kursun fark edemezsin. Sonra şu meclisin verdiği bereketle oraya dikkat çekili. Şu zikir halkasının verdiği bereketle. Çünkü bu zikir halkası, ilim halkası biliyorsunuz, e Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle meleklerin indiği, sakinetin indirildiği, meleklerin böyle etrafını kuşattığı bir halka. Allah'ın kitabının okunduğu, ayetlerinin okunduğu, hadisten okunduğu bir halka çok değerli, çok ümit. Burayı kastetmiyorum sadece. Bunun gibi hangi meclis olursa olsun. Yeter ki Allah'ın ayetleri, Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri zikredeyiz. O meclisin verdiği bereketle o çok can alıcı bir noktaya işaret edilir ve insan ona dikkat kesilir ve ona göre hayatını tanzim edebilir. Yani hiç dikkat etmediği yaklaşmadığı bir açıdan yaklaşabilir bazen. Onun için çok önemli. Biz bu vaktan yani bu kabinden amellerin faziletlerine dikkat çekmeye çalışacağız. Dediğim gibi Allah Azze ve Celle bizi ve sizi faydalandırsın. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde müminleri bakın müjdeliyor ve faziletli olan şeylere dikkat çekiyor. Bildiğimiz ayet kerimesi. Bakara Suresi 25. ayet kerimesi. "Ve beşerillediğine amenu ve amilü's <gülüyor> salihat bi enne lehum cenneten tecrimu tahtiha'l İman eden ve salih amel işleyen kimseleri altlarından ırmaklar akan cennetlerle müjdele Onlara müjde ver. Yani müjde çok önemli. Öncelikle kişi için moral lazım. Yani moral vereceksin ilk önce. Bakıyorsun adam harap, bitmiş yani he, her yönüyle. Dünyası, ahireti yıkık gibi gözüküyor. Bu insan ne neye ihtiyacı var desince? morale. Allah azze ve celle iman edip salih amel işleyen kullarını önce müjdeliyor. Alislahate östuran beşiru ve la tu'assiru. Müjdelin, zorlaştırmayın. Nefret ettirmeyin, kolaylaştırın diyor. Önce müjdelemek lazım. Onun yıkık dünyasında böyle tutunacağı bir dal yapmak gerekiyor adeta. Onun için çok özenle seçmek lazım bazı şeyleri. Yani şu 99 kişiyi öldüren adamın halini bir hatırlayalım. Adam 99 kişi öldürüyor, ondan sonra tövbe etmeye kalkıyor. 99 tane adam öldürmüş. Bizim şeriatımızda adam öldüren cezası ne? Çok ağır. Allah Azze ve Celle'nin İsa Suresi'nde geldiği üzere. <gülüyor> Kim bir mümini kasten öldürürse, onun karşılığı cehennemdir. Fecezahu cehennem. <gülüyor> Orada devamlı kalıcıdır. Allah onun için büyük bir azap hazırlamıştır diyor. Çok büyük bir günahı var adam öldürmenin. Çok derin bir günahı var. Yani buradan tasavvur edin. Buradan yaklaşın olaya. 99 tane adam öldürüyor. Benim tövben var mı diye. Gibi. Araştırıyor. Adam birine gidiyor. Eski zamanın alimleri rahitlerine. Hayır sen tövben yok diyor. Onu da öldürüyor. 100. adam öldürmüş ölüyor. Ve bir başka birine gidiyor. Ondan sonra... Başka birine gittiği zaman... O da bir alim. O da hemen başka birine diyor ki... Falanca memlekete git. Orada salih insanları bulacaksın. Sakın memleketine dönme diyor. Ona bir moral, bir çıkış kapısı açıyor adeta. Ondan sonra o kapıdan giriyor adam... Kıssayı ben defalarca anlattığım için e, tekrar anlatmayacağım. O kapıdan giriyor ve Allah'ın izniyle kurtuluyor. Neden? Hatırlarsanız olayı rahmet melekleri alıp gidiyor öldükten sonra yolda. Yolda. O yol üzere salih ameller işleyen o memlekete gidip kurtulmak için, e, yani o yaptığı fiillerden kurtulmak için o yola girdiği için işte yar yola gel, gelip düştüğü halde bir karışta o memlekete, salihlerin memleketine yakın olduğu için Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle bağışlanıyor. Subhanallah. Onun için kardeşlerim müjde çok önemli. Sevindirmek çok önemli. Sevindirebilmek lazım. Hele hele yani bu bayranda çocuklar için bulunmaz bir gerçekten fırsat yani bulunmaz bir değer. Allah Azze ve Celle Dünyanın dört bir yanındaki sıkıntı çeken, sevinemeyen kardeşlerimizi sevindirsin. Onların çocuklarını sevindirsin bu bayramı. Onlara bu imkanı versin. Gerek bayramlıklarla, gerek kurbanla, gerekse başka. Bazen insan maddiyete hiç önem vermez. Bazen bir insan bir çift sözle, bazen insan bir bakışla, bir de sevinebilir. Çok önemlidir onun için aleyhissalatü vesselam Müslümanın Müslümana tebessümü sadakadır diyor Subhanallah sen tebessüm ettiğin zaman onun gönlünde yer eder o. onun için yani <gülüyor> sevindirilecek en ifacık bir şeyi ihmal etmemek lazım Allah Azze ve Celle bunlardan mahrum etmesin bizi bu amellerin faziletinde tabii ki ilk önce dikkat edilmesi gereken konu niyetli, Niyetin halis olması gerekiyor. Niyetin samimi olması gerekiyor. Niyetin saf, tertemiz, Allah için olması gerekiyor. Allah eğer Allah Azze ve Celle'ye yönelirse niyetler kalpler ona yani teveccüh ederse başkalarını devre dışı bırakırsa o zaman gerçekten <gülüyor> o zaman gerçekten amel makbule ulaşıyor Allah'ın izniği. Allah Azze ve Celle Beyne suresinde وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ هُنَفَاءَ ve السَّلَافَ بِيُؤْتُ ازْدَكَاهِ وَذَالِكَ دِينُ الْغَيِّمَةِ Onlar ancak dini Allah'a halis kılarak şirkten uzak hanif bir din Hanif olmak, şirkten uzak olmak demek. Muhlis bir şekilde, saf, tertemiz bir şekilde Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Onlar diyor, şirkten uzak, dini Allah'a has kılıcı, kılıcılar olarak ibadet etmekle, namaz kılmakla, zekat vermekle emrolunmuşlardı. İşte doğru din, işte gerçek din budur diyor. Burada işte kalbin e, önemi ortaya çıkıyor. Yani kalpteki niyet. Neresi? Kast Kalpte nereye kastediliyor? Nereye yönleniyor kalp? Çok önemli. Allah Azze ve Celle bakın e, kalbi muhlis olan, dine Allah'a has kılan kimseleri ölüm esnasında ölüm esnasında melekleriyle müjdeliyor. Şu ayet ona işaret ediyor. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ Rabbimiz Allah diyen sonra da istikamet üzere olan dost doğru yani Allah'ın dini üzere olan kimseler تَتَنَزُّلُ عَلَيْهُمِ الْمَلَائِكَةِ Burada ayette ölüme işaret edilmiyor ama bunu tefsir dedim. dedim. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمِ الْمَلَائِكَةُ Melekler onların üzerine iner ve diyorlar ki اَلَّا تَخَافُ وَلَا تحسنو ve ebşiru, korkmayın, üzülmeyin, ve ebşiru, sevinin, müjdelenin, bil cennetilleti kuntum tu'adun, size vaad olunan, Allah'ın size vaad ettiği cennetle sevinin, bundan sevinin, hiç moralinizi bozmayın, korkmayın. Subhanallah, böyle müjdediyor mühendiler, adeta moral veriyor, moral defoluyor. Ve diyorlar ki devamlı, نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي hayatı dünya, Biz sizlerin dünya hayatında dostunuz dedik. Ama biz bunu fark edemiyoruz biliyor musun? Melekler iman edenlerin ve salihlerin dostudur. Nereden anlıyoruz? Aleyhissiratü vesselam, kimin diyor namazda amin demesi, meleklerin amin demesine uygun düşerse, onun günahları affedilir diyor. Subhanallah. Melekler devamlı iman eden insanlarla beraber. Onlarla beraber namaza duruyorlar. Onların duasına icabet ediyorlar. Evet biz sizin diyor dünyanızda, dünyada dostunuzdur. Ve fil ahiret. Ahirette sizin aynı şekilde dostunuz. Ve lekum fiha ma teştehî enfısukum. Ve sizin canlarınızın çektiği şeyler vardır. Size vaad olan şeyler var. Ne vaad olundu? Vallahi Kur'an'ın vaad ettiği o kadar çok şey var ki. Yani cennette karşılaşacağımız Kur'an'ın vaad ettiği o kadar büyük müjdeler var ki saymakla bitmiyor. Bunlarla karşılaşacaksın. Diyor. Melekler müjdeliyor. Adeta Allah Azze ve Celle'nin sözünü doğruluyor. Allah Azze ve Celle hani diyor ya اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلُفِ الْمِعَادِ Allah miadına yani sözüne asla muhalefet etmez. O onun söz verdiğinin tersine hareket etmez. Sözünden caymaz diyor. Melekler de orada onu tasdikliyorlar işte. Sizde Allah ne vaat ettiyse, söz verdiyse işte bu. Sizin karşınızda diyor. نُزُلَنْ min غَفُورُ Rahim çok bağışlayıcı, çok rahmet sahibi Allah'tan bir ziyafettir diyor. İşte böyle müjdeleniyor, böyle moral veriliyor mümin kimselere. Onun için niyet çok önemlidir. Dinin Allah'a halis kılınması, kalbin saf yapılması, temiz tutulması çok önemli. Yani ibadette Allah'a hiçbir şeyin şirk koşulmaması gerekiyor. Niyete dair en önemli hadislerden biri Ömer İbnü'l Hattab radıyallahu anh ettiği: etti. İnnemel a'malu binniye. Ameller ancak niyetler iledir. Ve innemeli emrin ma ne ve ancak kişi için niyet ettiği şey vardır. Fe men kana hicretuhu ila Allah ve Resulühi fe hicretuhu Allah ve Resulü. Kimin hicreti kim yani bir yerden bir yere Allah için hareket etmişse, Allah için kalkmışsa onun hicreti Allah ve Resulü nedir? Allah'ın ve Resulü'nün emrini yerine getirmek, Allah'ın rızasını kazanmak için bir harekette bulunmuş bir yere hareket etmişse onun hicreti gerçekten olandır. Bu kalpteki şeyi kastediyor işte. Yani bu niyet tarif edilirken fıkıhta kalbin meyli diye tarif edilir. Kalbin kastı. Yani kalp nereye yöneliyor? O. Niyetin aslı budur. Hadisin devamında وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتِهُ ila dünya يُس۪يبُهَا kimin de hicreti dünyaya elde etmek için ise اَوْمْرَةٍ <gülüyor> يَنْكَهُهَا <gülüyor> yahut Yahutta bir kadınla nikah nikahlanmak için bir şekilde harekete kalkmışsa Fehicreti hu ila ma hacra ilayi onun da hicreti niyet ettiği şeye der diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Hurayra Rabbiyallah anhın rivayet etti çok önemli bir hadis. Müslim'de der rivayet edildi hadis diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Inna Allaha la yanzuru ila suverikum ve amwalikum. Allah sizin diyor suretlerinize bakmaz, şekillerinize bakmaz. Nasıl yani güzelliği nasıl güzel olduğunuza, nasıl böyle boylu poslu olduğunuza bakmaz. Erkek olsun, dişi olsun, kırmızı olsun, beyaz olsun. Kim olursa olsun bunlara hiç önem vermez Allah azze ve celle. Kim ne verir? Bunda bu tür şeylere kim önem verir? İnsan. İnsan önem veriyor işte. İnsan önem veriyor boya, posa, güzelliğe, yakışıklılığa. Ondan sonra <gülüyor> yani ne kadar zahirde şey varsa insanın önem verdiği şeyler bunlar ama Allah Azze ve Celle bunlara bakmıyor neye bakıyor biliyor musunuz Allah Azze ve Celle ve lakin ila kulubikum ve amalikum lakin Allah Azze ve Celle sizin kalplerinize bakar yani orada ne var o kalbin içerisinde ihlas mı var o kalbin içerisinde ihlas mı var yoksa başka bir şeyler mi var? Şirk mi var? Rıya mı var? Nifak mı var? Yalan mı var? Başka bir şey mi var? Subhanallah, Allah Azze ve Celle kalbimizi temizlesin. Kalbimizi halis olarak kendisine yönelenlerden eylesin. Ve sizin amellerinize bakar diyor. Bakın imanın amelden olduğu, amelin affedersiniz, imanın olduğuna delalet eden hadislerden biri de Allah Azze ve Celle niyete bakmakla birlikte, kalbe bakmakla birlikte, kalpteki imana bakmakla birlikte amellere de önem veriyor. Amel çok önemli. Yani insan sadece mürciye Tarifesinin dediği gibi iman ettim demekle kurtulmuyor. Amel, arkasından amel gelecek. İmanı ispat eden, imanı artıran yahut da azaltan amel. Amellere bakıyor Allah Azze ve Celle. Ne yaptı acaba? Yani Allah için nasıl bir harekette bulundu? وَاَدَ اللّٰهُ الَّذِنَا اَمَنُوا salihat cennetin Cennâtin tecmil tahtihal enhar Allah iman edip salih amel işine. O kadar çok ki. Hep salih amel, salih amel, salih amel. Yani bu nedir salih amel? Namaz, oruç, zekat, silay i rahim, anaya babaya iyilik vesaire vesaire. Allah yolunda cihat, zikir, Allah için sadaka vermek, Allah için Kur'an okumak, Allah için birine bir şey öğretmek, bunların hepsi salih amelden içerisinde. Büyüğünden küçüğüne veriyor. Ama hep bu imanla beraber zikredilmiş. Onun için Allah Azze ve Celle kalplere ve amellere bakıyor. Hadisin bir tanesinde amelden diyor kişi amelden yaptığı şey üzere cennete girecektir. Hadisin sonunda hadis biraz uzunca kim daha ilahe illallah derse ondan sonra e, cennetin hak olduğunu cehennemin hak olduğunu sohbet, e, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu Meryem'e attığı bir kelime olduğuna iman eder buna cennetin hak, cehennemin hak vs. E, bunların hak olduğuna iman ederse cennete yaptığı amel üzere girer. hiç kimse Cennete yaptığı amellerin karşılığı olarak giremiyor bakın sebep sebebi olarak girebiliyor sadece bir hadiste geldiği üzere Rasulullah aleyhisselatü ve selam bile cennete girerken Allah'ın rahmetiyle giriyor ama ameller bir sebep karşılık değil yoksa biz hangi ameli yaparsak yapalım doğumumuzdan ölümümüze kadar Allah Azze ve Celle için ibadet halinde olalım hiç aralıksız. Bu yaptığımız ibadetin karşılığı asla cennet olamaz. Cennete hak edemiyoruz bununla. Ama bir sebep olarak sadece, onun için aleyhissalatü vesselam, onun için işte teşvik ediyor, onun için yakınındaki akrabasına secde ile bana yardım et diyor. Madem cennette komşuluk istiyorsun bana, secde bana yardım et. Yani namaz kılarak bana yardım et diyor. Amel işle. Allah Azze ve Celle salih amel işlemlerden öylesin. Allah Azze ve Celle'nin rahmetine bakın. Allah Azze ve Celle'nin sevap vermedeki bonkörlüğüne bakın. Kullara verdiği morale bakın şu hadiste geliyor. Abdullah İbni Abbas Radiyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle Tebareke ve Teala'dan zırayetle Buna Kudüsü Hadis diyoruz. Kudüsü Hadis lafızları Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ait ancak mana itibariyle Allah Azze ve manası Allah Azze ve olan hadislere Kudüsü Hadis diyoruz. Bu Kudüsü Hadislerin hepsi de sahihtir anlamına gelmez. Kudüsü Hadisler içerisinde de zayıf ve sahihler var. Ama bu söyleyeceğim hadis sahihtir. Bu hadis muttefakın aleyh yani Bukhara ve Müslümanın rivayet ettiği hadislerden bir tanesi evet Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'den diyor ki Allah Azze ve Celle iyilikleri ve kötülükleri yazmıştır sonra bunu beyan etmiştir her kim diyor her kim bir iyiliğe meyleder onu içinden yapmak için geçirir de ve onu yapmazsa Allah onu katında bir hasene ile sevaplandırır. Bir hasene yazar diyor. Evet. Kim de bu içinden geçirdiği iyiliği, salih bir ameli niyet eder sonra da arkasından yaparsa, yani yap, bu niyetini amele dökerse Allah Azze ve Celle katında bunu, Katında mı 10 haseneden diyor, 700 haseneye ve daha fazlasına kadar artırır. Subhanallah. Allah Azze ve Celle'nin bonkerliğine bakın. Yani bekliyor. Rabbul Alemin bekliyor. Neyi bekliyor biliyor musun? Kulun harekete geçmesini, salih amel için hareket etmesini istiyor. Onun için amellerin fazileti çok önemli. Bir yerden yakaladığın anda işte sana bir, önüne bir salih amel gelmiş. Bunu işlemek üzeresin, bir fakire yardım olabilir, bir kuşlu fakirliğinde namaz olabilir, ondan sonra bir kardeşine destek olabilir, ondan sonra bir silah rahim olabilir, anne baba'ya yardım olabilir vesaire. karşına gelmiş, bunu hemen değerlendirdiğin anda elde ediyorsun sevamını. Tereddüt içerisinde olduğun anda mütereddit, gelme gitme yaşıyorsa kalp gidiyor amel senden. Kaçırıyorsun onu, tren gidiyor yani. Ama yaptığın anda işte bir de kalbinde halis bir şekilde Allah'ın rızası var ise şuna bakın hadisin müjdesine bakın hadisin. Yani yapılan amele 10, 10'dan 700'e 10'dan da daha fazla. Allah'ın dilediği kadar. Subhanallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kim Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Bir insan Ramazan orucu tutsu, arkasından da ona şevvalden altı gün eklerse, bir seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap alır. Diyor. Aha bunun delili. Ramazan orucu çarpı, yani bir gün on sebepla çarparsak bir günü 300 gün ediyor. Altı günde şevval orucu var, 360 gün. Allah Azze ve Celle seneyi oruçlu mu, geçirmiş gibi yazıyor okula. Yani bir bir ile bir has, e, yapılan e, iyi bir amele karşılık 10 sevap. Basit değil ha. Aşire orucunu hatırlayın. Arefe gününün orucunu hatırlayın. Aleyhissalatü Vesselam ne diyor? Bir gün e,